İsrailoğullarının cümle aleme üstün kılınmasından maksat, onların kendi dönemlerinde küfür ve dalalet içinde yaşayan milletlere karşı ilahi dini benimsemeleri sebebiyle kazandıkları üstünlükleridir. Buna karşılık yine Kur'an'ın açıklamasına göre Müslümanlar en hayırlı ümmettir. Başka bir görüşe göre, Beni İsrail'in bu üstünlüğü peygamberler atası olan Hazreti İbrahim'in soyundan gelmeleri ve içlerinden birçok peygamber çıkmasından ileri geliyordu. Ayette dolaylı olarak onların bu üstünlüklerinin tevhid geleneğine sahip olmalarından kaynaklandığına ve bununla kayıtlı olduğuna da bir işaret vardır. Nitekim onların tevhid dininin ilke ve kurallarından sapmaları sebebiyle bu üstünlüklerini kaybettiklerini Hz. Musa'nın onları, fasık olarak nitelediğini, sonuçta türlü şekillerde cezalandırıldıklarını bildiren ayetler de vardır. Tevrat'ta da yer yer İsrailoğullarının basit arzuları veya çıkarları sebebiyle ahdi bozdukları, yoldan çıktıkları, başka tanrı veya tanrılar edindikleri, şeriatın hükümlerini ihlal ettikleri belirtilerek onlara lanetler yağdırıldığı görülmektedir. Buradan dolaylı olarak Müslümanların en hayırlı ümmet niteliğini korumalarının da Allah'a itaat edip emirlerine uymalarına, yasaklarından sakınmalarına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Şefaat, bir kimsenin bağışlanması için onun adına af dileme, maddi veya manevi bir imkanı elde etmesi için yetkilisi nezdinde aracılık yapma, özellikle dini bir terim olarak günahkar bir müminin affedilmesi veya yüksek derecelere ulaşması için Allah nezdinde mertebesi yüksek olan birinin ona dua etmesi, dilekte bulunması anlamına gelmekte ve daha çok bu yüksek mertebeli kulların ahirette günahkarların bağışlanması yönünde vuku bulacak dileklerini ifade etmektedir. Mutezile bilginleri bu ayete dayanarak ahirette günahkarlara şefaat edilmesinin söz konusu olmayacağını ancak sadece sevaba müstahak olanlara mükafatlarının artırılması yönünde şefaat edilebileceğini ileri sürmüşlerdir. Ehli sünnet bilginleri ise her iki durumda da şefaat'in mümkün olduğunu, günahkar kullara peygamberler ve Allah nezdinde itibarı yüksek olan diğer seçkin insanlar tarafından şefaat edilebileceğini savunurlar. Ancak Allah'ın izin vermediği hiçbir kimse şefaat edemeyecektir. Kur'an'ın ilgili ayetlerinin üslubundan ahirette şefaat mümkün olmakla birlikte, bunun son derece sınırlı tutulacağı ve insanların şefaate bel bağlamadan kendi kurtuluşları için yine kendilerinin çaba göstermesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında insan için gerekli olan şey zaman kaybetmeden tevhid inancına sarılarak Allah'a karşı kulluk görevlerini yerine getirmek ve ahlakını düzeltmek, geçmişteki günahlarından dolayı da tövbe etmektir. Çünkü gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadislerde içtenlikle yapılacak tövbelerin geri çevrilmeyeceğine dair çok açık ve kesin açıklamalar vardır. Kur'an'ın şefaat konusundaki ümit kırıcı üslubu, şefaat beklentisinin insanları dini ve ahlaki hayatlarında gevşekliğe sürüklemesinden yine Kur'an'ın tövbelerin kabul buyurulacağına dair çok net ve ümit verici ifadeleri ise tövbenin kişiye hatalı inanç ve davranışlarını terk ettirmesinden böylece düzeltici ve ıslah edici bir fonksiyon icra etmesinden ileri gelmektedir. İşte peygamberlerinin kendilerine şefaat edeceklerine güvenerek İslam'ı kabul etmemekte ve Hz. Muhammed'e inanmamakta direnen Yahudileri uyarmakta olan bu ayet aynı zamanda bütün insanlar ve Müslümanlar içinde bir ikaz anlamı taşımakta, insanın asıl kurtuluşunun yanlışlardan dönmesine, başta imanı olmak üzere, dünya hayatında kendisinin yaptığı hayırlı işlere bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bugün bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.